Aquapark, Aqualem ve Dolbyland'in katkıları hazırlanan Türkiye'nin Aydınlık Yüzü Turizm Programı Her Çarşamba Saat 10'da Radyo Baksı'ta Efendim merhabalar Türkiye'nin Aydınlık Yüzü Turizm Programı'na hoş geldiniz Ben Erol Karabulut Ben Erkan Yarcı ee, Sayın dinleyicilerimiz Bugünkü programımızda birkaç başlığı, gündemdeki birkaç başlığı incelemek, bunları biraz yorumlamak istiyoruz. Öncelikle son geçen gün yayınlanan bu müze girişleriyle ilgili olarak müze kişilerinin özelleştirileceği özel şirketlere verileceği yönde bir kanun çalışması hazırlık var. Bunun ihalesi önümüzdeki aylarla açılacak. Bunu biraz incelemek istiyoruz. Bu müze kişilerinin özelleştirilmesi ne anlama gelecek? Arkasından yine turizm testlerinde tanınan elektrik indirimi desteği vardı. Burada son bir düzenleme değişiklik var. Bunu biraz yorumlayacağız Erkan'la beraber. Daha sonra bu turizm bölgelerinde, eğlence bölgelerinde ortaya çıkan gürültü kirliliği ile ilgili bakanlıkların açıklamaları var. Biraz bunun üzerine durup programını tamamlamaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı müze gişelerini özelleştirmek için bir süredir bir çalışma yürütüyordu. Dün açıklanan şeye göre içeriye ve detaya göre Türkiye'de 48 adet müze ve öğrenen yerindeki gişelerin işletimi, bu buradaki sistemlerin modernizasyonu ve detayları dolayısıyla özel şirketlere verilecek. Bu 48 müze ve yeri bizim hesaplarımızda göre Türkiye'deki e, gelir basma açısından gelir elde etme açısından en çok gelir elde eden e, e, müzeler içinde %90'lık gibi bir paya sahip. Dolayısıyla en çok gelir elde eden müzelerin gişelerini biz özel şirketlere vermek üzereyiz. Bunun ihalesi 13 Eylül'de yapılacak. Böyle açıklanmış. E, dolayısıyla burada ne olacak? Biraz bunu anlatmaya çalışalım. Bakanlık bundan ne gibi bir amaç ve sonuç bekliyor? E, bakanlığın kendi ihale metinlerine baktığımız zaman şöyle bir ibare yer alıyor tanıtımda, pazarlamasında, satışında ve teknolojik altyapısında yeterli kalamıyoruz, yeterli olamıyoruz. Oysa müzelerimizin gelir getirme açısından potansiyeli çok yüksek. Biz bu yüzden bu gişelerin işletimini özel şirketlere vereceğiz. Onlar bunları modernize edecekler bir yaklaşım var. Sonuç olarak da şunları bekliyorlar. Müze ve öğren yerlerindeki eserlerin işte korunması, restorasyonu ile ilgili daha fazla kaynak yaratılacağı, e, buralardaki cazibe onlarının arttırılıp e, ziyaretçi sayılarının e, belli oranda yükseltileceği, e, artı bir de oradalarda verilen hizmet kalitesinin e, teknik donanımlarla birlikte artılacağı amaçlanmış. Bu sonuçlar bekleniyor açıkçası. E, Erkan sen ne diyorsun? Müze, diş güzelleştirilmesi bizim sektörümüz açısından ne anlam ifade eder? E, sence bir olumlu yanları, olumsuz yanları olabilir mi bunun? Tabii işin kültür tarafı e, turizmin bir parçası. Biliyorsunuz Türkiye 27 milyon ziyaretçi gidiyor Bu ziyaretçinin de bizim bağlılarımız olan kültür yerlerini, müze yerlerini ziyaret edip e, Türk kültürünü, geçmişimizi öğrenmeleri Tabii bizim istediğimiz tercih ettiğimiz bir konu. Tabii yaşanan sıkıntılar var. Yani bakanlığının da belirttiği bilgilerde de ben gördüm ve yaşadık da açıkçası. İşte girişlerde yaşanan uzun kuyruklar, sistemin modernliliği olmaması gibi getirilen aksaklıklar ve bunlar oraya giden ziyaretçilere çok büyük sıkıntı yaşatmaktadır. İşte en son açıklanan bir veriye göre de işte dövizle giriş yapılamaması, işte kredi kartının geçersiz olması bunlar gerçekten çok çok büyük eksiklikler. İşte hepimiz biliyoruz. Yurt dışına gidiyoruz. Yurt dışında bir takım müzeleri ziyaret ediyoruz. O müze girişlerindeki e, teknolojik olan kullanılması ziyaretçileri açıkçası bir anlamda da teşvik ediyor. Çünkü çok ciddi anlamda bir zaman tasarrufu yapıyorsunuz ve çok rahat bir operasyonla, rahat bir işlemle müzeyinizi ziyaret edip bitirebiliyorsunuz. Türkiye'de de yapılması gereken bir şey bence. Yani Fikir olarak doğru yapılmış bir konu. Çünkü bakanlığın da en büyük nedenlerinden biri de işte müze girişlerinde yapılacak teknolojik yatırımların yatırım miktarının çok yüksek olması ve bakanlığın da bunu karşılayacak durumda olmaması. Gerçekten de bu durum söz konusu. Müzelerin içeriği çok iyi bence. İşte en basit örneği Topkom Müzesi. Bu da özelleştirme kapsamında sendebilirsin. İşte buradaki Aspendos Antalya. Ee, Müzelerimizin içi çok çok çok geniş. Fakat onları kullandırma ve ziyaretçiye teşvik etme noktasında eksiklerimiz var. Bunun bu şekilde girişlerin özelleştirerek çözülme fikri çok doğru. Fakat yönteminin çok iyi e, incelenmesi lazım. E, ben açıklanan e, bildiriyi basın bilgisini az çok okudum. Orada bir takım kıstaslar getirilmiş ama Bunun çok ciddi şekilde irdelenmesi lazım Özellikle içindeki kültür varlıkların korunması noktasında Bir denetim getirilmesi lazım Bir de okuduğum şeye göre Türkiye'de geçen yıl 22 milyon müze ziyaretçisi olmuş Biraz açıkçası yüksek bir rakam Yani ben o kadar da tahmin etmiyordum Bu sevinci bir şey aynı zamanda Tabi veriler doğruysa Bunun özellikle altına denirteyim Yani bir potansiyel var ben yöntemi doğru buluyorum ama dediğim gibi denetim mekanizmasında sağlıklı işlemesi lazım. Yani bizim ülkemizdeki müzelerin kullanımı açısından baktığımda hani kendi vatandaşlarımız kendimiz olarak yılda bir kere bile ben kendi şahsıma söylüyorum yılda birkaç kere müzeye o da işim gereği veya merakım gereği gidiyorum ama bizler bu mesleğin içinde olduğumuz için oralar ama normal bir vatandaşın e, müze ziyareti diye baktığınızda e, o kadar da e, popüler bir şey değil bu etkinlik değil Türkiye'de. Öbür taraftan turistlerin de ikrar yerleri, işte müze öğren yerlerin öğren ziyareti de bundan 15-20 yıl öncesine kadar bakıldığında e, o kadar da ciddi bir gelişme göremiyoruz orada. E, Tur operatörlerinin otelcilerin de sık sık bazı topladığı söylediği konulardan biri bu. İşte Antalya'ya örneğin ilk gelen kişinin Antalya Müzesi'ne sokulması gibi bir takım e, şeyler ifadeler, yorumlar kullanılıyor ama e, müzelerin kullanımı zaten bu anlamda çok düşük. Yani e, tıp, müşteriler otellere gidiyor ve otellerler çıkıyor. E, tur alanlar sadece işte Pamukkale'yi, Ferge'yi, Aspendos'u vesaireyi görüyor. Dolayısıyla e, müzik işçilerinin özelleştirilmesiyle buralara olacak ziyaretçi sayısının arttırılması ile ilişkili olarak ben e, bir paralelliği kuramadım. Yani bu amaçlanan şeyler arasında en çok murgu yapılan bu. Biz buradan daha çok diğer elde edebiliriz. Ama bunun için de buraya ziyaretçi gelmesi lazım. E ziyaretçi gelmesinde buranın modernize edilmesi lazım. diye bir, bir mantık var. Oysa sorun daha dışarıda gibi görünüyor bana göre. Ama bu noktada şöyle bir şey de var. Şimdi müze yerlerinin girişi burada özelleşiyor. Tabii bu giriş esnasında özelleştirmeyi kapsamında ihale alacak firmanın para kazanması gerekecek. Para evet. kazanması gereken firmada ne yapacak? Yani bir şekilde insanları oraya cezbedecek bir takım tanıtım çalışmaları ya da düzenlemeler yapacaktır. Bunun bir şekilde artısı olacaktır. Çok basit bir örnek işte Astendos e, festivali. Hı hı. İşte orada işte son dönemde yaşıyoruz. İşte ziyaretçi yok diye bir sıkıntı var. Hı. İşte geçen bir konser e, gösteri oluyor. İşte 70 kişi 100 tane bilet satılmış. Bunun sıkıntısı yaşanıyor. Şimdi bunu düzenleyen kim? Kamu kesin. Şimdi özel sektöre devredilmesi bu işlemin e, min, e, faydası olup olmama noktasında Bence oturup düşünülmesi lazım. Yani özelleştirmeyi biz şey açıkçası ben doğru buluyorum açıkçası. Çünkü e, bu yerlere tanıtımı çok önemli. Antalya'ya gelen herkesin önce Antalya müzesine girecek diye bir e, şeyi yok. Böyle bir anlayış e, doğru değil çünkü sonuçta müzeye kültüre tarihe ilgisi olmayan bir turisti ya da bir kişiyi zorla müzeye götüremezsiniz. Ama gitmek isteyen en azından o noktada bir ihtiyacı veya da ilgisi olan kişilere de bu işlemi basitleştirmek de bizim görevimiz. Biz onu yapıyoruz. Açıkçası hani İstanbul'a giden birinin de Topkapı ya da Dolmabahçe Sarayı'nı gezmemesi gibi durum söz konusu olmuyor. Antalya'ya gelen kişinin en azından gelen turistin %30'u %40'ını bile cezbedebilirsek işte gitmesini, Antalya Misesi'ne gitmesi, ülke için bir kazanç. Dediğim gibi burada önemli olan bizim o girişlerdeki süreci kolaylaştırmamız. Gerçekten orada zorluklar var. Yani müze kartının yapılması bile bir başlangıçtı. işte. Orada çok güzel bir projeydi açıkçası. Memle müze kartın var. Ve çok büyük rahatlık oluyor İşte gidip rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Şimdi bu düzenlemede müze kart satışıyla ilgili detaylar da var. Dolayısıyla bugüne kadar müze kart almış vatandaşlarımız çekilmesine Onlar geçerli, caridir. E, Tabi burada müze kart satışının bu özel şirketlere devriyle beraber özel şirketler bu kartlarda yenilikler yapabilecekler isterlerse yeni kartlar icat edebilecekler belli kesimlere yeni kartlar icat edebilecekler ve bunların satışını, pazarlamasını her türlü giderlerini kendileri üstlenecekler şimdi bu müze girişlerini diye ben bu sözleşmede birkaç konuyu okudum Hani bu buraya yatırım yapan adam para kazanacak diye bakıldığı zaman şöyle maddeler de eklenmiş buraya i̇şte kriz hali diye bir şey tanımlanmış e, diyor ki burada türçese diyor %3 düşerse diyor ve altı ileriye yani %3 4 5 10 düşerse diyor bu kriz hali olarak tanımlanmıştır diyor. Dolayısıyla o e, taşeronun diyelim, e, gişe işletecek taşeronun e, beyan ettiği, garanti ettiği ciro eğer gerçekleştiği cirodan e, alt altışar kalırsa yani bir şekilde o hedefi yakalayamazsa diyor ki ben de bu %3 %5 düşüş kadar senden istediğim parayı da azaltırım diyor bakanlık sözleşmesinde. Şimdi e, normalde de e, normal bir sınır diye fütür sayısını donarttı. E, sen dedin ki benim gelirlerim düştü. Şimdi bakanlık diyor ki ben bunu kabul etmiyorum. E, i̇şte e, dolayısıyla gelecek yıllık hak edişlerinden herhalde bir hak ediş yapacak ona bakanlık o agresiden işte, bunu düşüreceğim diyor. Tabi buradaki detay önemli şöyle bakanlık bu müze paraları müze giriş paraları direkt bu işleticinin cebine gitmeyecek. Önce bir bakanlığın hesabına gidecek. Oradan hesap kitap yapılacak. Sakın bu hareket sonra haftalık ödeme yapılacak. Böyle söylenmiş. Dolayısıyla geciktirme olduğunda binde bir günlük faiz işletilecek falan gibi şeyler var. Önemli bir konu da orada devir meselesi. Biliyorsun Türkiye'de bir işletme satıldıktan sonra veya bir işletme verildikten sonra 3-5 kere el değiştirir. Şimdi bakanlık ortaya bunu koymuş. Benden izinsiz devir yapamayacaksın. Ben de devir edeceğin kişiyi seni incelediğim gibi inceleyeceğim. Eğer gerekli görsem onay vereceğim diyor. Ama diyor alt yüklenince alabilirsin. O gişelerde vereceğin ilave hizmeti evet. Alt yüklenince alabilirsin. Onu ben yine denetleyeceğim. O da senin tabi olduğun kurallara tabi olacak diye söylüyor. Dolayısıyla gişelerin özelleştirmesi ee, özel şirketlere devredilmesinde e, vurgula, vurgulayabileceğiniz başka bir şey de e, müze fiyatlarının geliş fiyatlarının yine bakanlık tarafından belirleneceği esası vurgulanmış. Yani orada yine tek yetkili bakanlık fiyatlarda ancak diyor bakanlık. Yani fiyatların değişmesi konusunda değiştirilmesi konusunda hani karşı taraftan gelecek önerileri de dinleyeceğiz diyor. Sen ne diyorsun bu teknik detayları ilgili olarak? bir anlamı var mı? Şu anlamda yani böyle büyük bir işin sonuçta müze girişlerinin yani büyük bir çoğunu sen dediğin gibi yani hasılatın %90 temsil eden müzelerin hepsinin özelleştirilmesi yapıyor. Tabi burada sıkı bir sözleşme şartlarının oluşması da doğal. Ama burada unutmamamız gereken bir şey, bir şey var. Bu işi alacak şirket ya da kurumlar da bu işten para kazanmak zorunda. Yani Hı -hı. Kazanmadıkları sürece bir takım problemler çıkacak ve yapılan iş amacına uygun hizmet etmeyecek. Dolayısıyla belli bir mantık çerçevesinde gitmesi lazım. Senin belirttiğin işte krizin tanımının yapılması açıkçası biraz ilginç. Yani hı hı. ben krizin tanımının eee yapıldığını açıkçası çok şey şahit olmadım yani <gülüyor> biraz da ilginç bir konu olmuş. Yani hı hı. dünyada tanımlanmayan şey burada nasıl tanımlanmış? Hani seni istinaden yüzde üç? o zaman bizim de otelde otel vacentran yaptığı kontratlarda da işte Gelen turist sayısı yüzde düşerse ise fiyatlarımız geçersizdir diye bir madde koyamıyoruz açıkçası. Bu açıkçası ben kaçırdığım bir nokta ilginç olmuş. Yani <gülüyor> bu, bu kriz halinden tanımı Dolayısıyla burada kamu ofisleri yüzde bir yerden bulmuştur muhtemelen e, standart bir oran da diye düşünüyorum ama e, şimdi e, burayı e, alacak kişilerin de belli bir e, geliri garanti. Şu ge, şunu atlamam 100 milyardın altı olamaz diyor mesela 100 milyar 100 e, eski parayla söylüyorum. ...bunun altında beyan edemezsin diyor ki... Sen, e, ...senin teklifini kabul etmem diyor mesela. Açıkçası burada yapılacak şey... ...şimdi o müzelerde eğer... ...sağlam tutulmuş bir kayıt varsa... ...her bir müzenin yıllık yaptığı ciro ortadadır. Evet ortada. O cirodan az seviyesi bellidir zaten yani... ...başarılmış bir nokta varsa onun altına düşmeyecek. Yeni Hı -hı. gelecek özelleştirme sonucu oluşacak... E, ...şirketlerin o cirodan altına düşmemesi lazım bence... Herhalde o e, şeyi de e, altınını da ona isteneden koyuyorum, biraz sıkıntı olur herhalde. Evet. E, dolayısıyla müze girişlerinin e, özel şirketlere verilmesi aşamasında e, şimdi birçok insan, işte bugün gazetelere baktım birçok bir gazeteci bunu şöyle algılamış, müzeyi komple veriyorlar. Yok, yani şey tabi orada iki iki konu var orada. Bir tanesi müzelerdeki eserlerin Iı, tasnif edileceği noktalar. Şimdi bakan diyor ki her ıı, müzelerdeki ıı, tarihi eserler değeri olan, yüksek değer eserleri biz yine arkeoloji üzerinde tutacağız. Ama güncel olan, yerine konabilir olan, tarihi değeri onların nispeten çok daha az olan şeyleri de bu ıı, özel, il, özel liderlerini devredecek olan bir kısım müze ve yeri var. Onlara devredeceğiz. Diye. O iki konu birbirine karışmış gibi diyor şu anda Türkiye'de. Ben burada bir şey belirtmek istiyorum. Bakanlığa bir nokta hak vermemiz gerekiyor açıkçası. Müzelerin durumu gerçekten vay. Ve bakanlık bunları yenileme noktasında, gereken renovasyonu yapma noktasında ciddi anlamda birçok şey sıkıntısı yaşıyor. Şimdi Antalya'da Perge'nin örneğini vermek Hı. lazım. Çok güzel bir yer. Fakat e, o kadar sıkıntılar var ki, yani bir kaynak bulunamıyor oranın restorasyonu için ve orası... E, işte bakanlığın çok ciddi çabalarıyla, i̇şte özel sektörden bir takım desteklerle bir takım renovasyon çalışmalar yapıyor. İşte bu belki buradan yapılacak ekstra gelirlerle oranın restorasyon çalışmalarına ciddi bir kaynak sağlayabilir. Zaten onun amacın amacında o olduğu belirtiliyor. Ona yönelik hizmet ederse bence doğru bir proje olacak. Çünkü gerçekten bu noktada müzelerin ek gelire ihtiyacı var. Bakanlık da bunu kendi bütçesinden karşılayabilir. Şimdi orada işler tanımlanırken müzelerin bir bilet esas olarak bu iş bilet üzerinde. Yani bilet işinin, müze giriş işinin ihale edilmesi. Mesela. Ama bakanlık kendi dokümanlarında bu ihaleyi anlattığında işte orayı işletecek kurumun sponsorluklar bulması, işte internet üzerinden satışlar gibi, yeni kart sistemleri bulması gibi birçok alanda gelir yaratabileceğini, üretebileceğini yazmış. Ama ben müzelerin, mesela Topkapı'nın vesairenin en çok ziyaret edilen müzelerin gelirgiler dengesine baktığımda şu anki haliyle orada özel sektörler cezbedecek. Yani çok büyük sponsorlar bulamazlarsa cezbedecek. Çok ciddi bir kar göremiyorum. Yani özel sektör gözüyle baktığım zaman. Dolayısıyla benim açıkçası burada önerebileceğim sistem eğer bana sorulsaydı ne olur diye. Bunların bir profesyonel şirket gibi işletilmesi özellikle insan kaynaklarının karşılamaları, işte turnikelerin, teknolojik yapısının yenilenmesi falan. Bunlar çok yüklü rakamlar değil bana göre. Ama esas olan bu da işletmecilik anlayışının çok yükünü değiştirme. Yani DÖSİM'in bu işler DÖSİM altında yazıyor Doğru. DÖSİM'in işleyiş biçimini profesyonel hale getirilmesi. Ha, bunu tercih etmiyor. Bunları özele verelim, kısmen böyle halledelim deniyorsa, buradan da büyük gelirler umuluyorsa bilmiyorum. Orada biraz zorlanacak gibi. Ama şey de unutmamak lazım yani bürokrasiyle bir şey değiştirmek ne kadar kolay ne kadar zor o da tartışılır zaten. Yani belki de bunların konuştuğumuzun çoğu şeyi de bakanlık kendi arasında tartışmış da olabilir konuşmuş da olabilir. Belki bir takım da bürokratik engellerden dolayı bu çözüme de gidilmiş olduğunu da unutmamak lazım bence. benim aklıma şunu da getirdi bu biliyorsun yurt dışından turist getiren prokuratörlerimiz ee, artık yani otellerden müşteri alıp belli shopping mağazalarına yani götürüyorlar. Şimdi ekonomi, turizmin ekonomisi biraz buraya oturduğu için burada bir çapraşıklık var ama şimdi bir müzeyi ben gişeyi satın aldım, e, işletmesini aldım. Şimdi dolayısıyla buraya daha fazla turist gelmesini istiyorsam ne yapacağım? O zaman gideceğim o bölgede hangi ajanta uğraşıyor çalışıyor? Gideceğim onlarla. ya sen buraya biraz fazla turist getirsene diyeceğim. Şimdi nasıl yapacağız bunları beraber? Yani orada da ajanta otel varında bir ortak çalışmalar takım yüzdeler olayla ilgili. Belki bu shopping olayındaki rezalete dönme ihtimali olabilir burada da. O yüzden bu biraz kafamı konçaladı benim. Açıkçası. İşte bunun en güzel tarafı devlet eliyle yapılan bir iş, hükümet e, yapılan bir iş bu. Burada kuralların çok net kesin ve açıklayıcı olması lazım. Yani sistemin düzgün işlemesi lazım. Açıkçası. <gülüyor> e, Sayın Ama Sayın biz yine de... şey diyelim e, işleyiş olarak mantık olarak yani kavram olarak doğru yönteminin çok iyi düşünülmesi lazım. Evet. Ee, sayın dinleyicilerimiz şimdi kısa bir ara vereceğiz. Arkasından da konularımıza devam edeceğiz. Bir sen varsın, Bir de şarkı var I'm not the only Yeah, Yeryüzünde... you Dorfilendin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin aydınlık yüzü turizm programı her çarşamba saat 10'da Radyo Baktı'da. Aquapark Aqualent ve Dorfilendin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin aydınlık yüzü turizm programı devam ediyor. Sen bilinen merhabalar, ee, kısa bir ara verdik, aradan sonra biraz daha farklı bir konuda devam etmek istiyoruz. Biliyorsunuz konakmalı testleri ve turizm işletmelerinde ana gider kalemi, sarfiyet kalemleri içinde elektrik, yani enerji diyelim. Enerji geliyor. Enerji büyük üçüncü ağırlık olarak maliyet kalemi ve özellikle sahil bölgelerinde, yaz dönemlerinde çok yükle elektrik faturalara geliyor otellere. Devletimiz de vakti zamanında bu otellere bir teşvik olsun diye Evet, indirimi tarif eden elektrik geliyor ve belli bir prosedür uygulanıyor. Detaylı bir prosedür var. Ee, bununla ilgili son birkaç yıldır e, sıkıntı devam ediyordu. Otellerin, otellere bunun geri ödemesi veya finansmanlıkları sıkıntı devam ediyordu. Ee, dün resmi gazete yayınlanan e, bir kararla e, burada e, otellere vergili konaklama tesislerinde e, kullanılan e, elektrik için verilen bu indirimi özgürlaması devam edeceği e, aradaki farkın da bütçeden karşılanacağı ve devlet kaynaklarından karşılanacağı belirtiliyor. E, Erkan Sen bir otel sahibi işletmesi olarak yönetici olarak otellerdeki bu enerji maliyetleri ve devletin buna verdiği destek ile ilgili olarak ne söylemek istersin? Gerçekten bu e, desteğe konu olacak kadar ciddi bir konu mudur? E, yapılan destekse hakikaten ciddi bir destek midir? hemen buradan başlayayım. Çok önemli bir olduğunu söyleyebilirim. Merhaba. Çünkü enerji giderleri bizim toplam giderlerimizin içinde personel yedikçecek ve enerji olarak sıralanmaktadır. Yani üçüncü sırada yer almaktadır. Ve ciddi anlamda yıllık önemli bir gider teşkil etmektedir. Burada sevindirici gelişme bu konunun bir açıklığa kavuşmuş olması. 2009 yılında kadar enerji geri ödemeleri oluyordu. İşte 2009'un ikinci yarısından sonra zaten var olan belirsizlikten dolayı işte hazine mi olacak, devlet bakanlık kendisi mi yapacaktan kaynaklanan bir belirsizlikle de başvuruları yapamıyordu oteller, hı hı. E, iadeler için. Ama bu teşvikle artık e, bu olayın bakanlık ülkesinden karşılanca bakanlığa devredildiği kav açıklığa kavuştu ve başvurularımızı tekrar yeniden yapabileceğimiz konusu açıklığa kavuşmuş oldu. Sevindirici bir gelişme. Belirttiğim gibi Enerji gerçekten bizim e, toplam giderlerimizin çok önemli bir yere e, e, gelmekte, hı hı. teşkil etmekte. Böyle bir desteğin de devam etmesi açıkçası sevindirici. Peki uygulamada nasıl yapılıyor? 2009'a kadar uygulandı bu. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl başvuruyorsunuz? Size sağlanan imkan neydi burada? Ne kadar bir indirim? Burada genelde e, belli bir takım formlar vardı. Bu formlar alt ayrı bazda. Toplam tüketimlerimizi çıkartıp işte Belli bir hesaplamalar var. Onlar, onlar dolduruluyor ve Turizm İlmi Müdürlüklerine başvuru yaptı. Turizm İlmi Müdürlükleri ile ilgileriyle belirtip belli bir dönem sonra da belirtilen oranlar var. O oranlar kıstasında bizlere para iadesi yapılıyordu. Para iadesi mi yoksa bir şeyden mahsup mı ediliyorduk? Yok para iadesi var. Iade. Banka hesaplanı yapılıyordu. Ne kadarlık bir indirimden bahsediyoruz? Bu önemli derecede yani her hı. otelinde enerji tüketimine bağlı olarak da değişeceği için çok kesin bir rakam vermek istemiyorum ama böyle hatırı bir. Yani yüzdeye vurursak rakamlar ne halde? Şöyle diyeyim yani enerji toplam tüketimimiz içerisinde yaklaşık %10 ile %15 arasında bir sarfiyat bize sağlıyor. hı hı. hı. Peki bu enerjiyle ilgili olarak elektrik yanında bir de otellerde doğal gaz vesaire diğer enerji türlerini de kullanıyorlar. Buralarda da durumda mesela geçen yıllarda doğalgaz fiyatları çok yüksek oranda arttığı için sizin maliyetlerinde ciddi bir şişme olmuştu. Eee buralarda durum nedir? Şöyle diyeyim yani bizim enerji maliyeti dediğimiz açıkçası 3 tane tüketim noktası söz konusu oluyor. Elektriktir, işte LNG, LPG, evet. doğal gaz. Artık buna suyu da ekleyebiliriz açıkçası. Tabii elektrik burada ana kalemlerden biri. İkinci noktaya gelen de işte doğalgaz ama doğalgaz bizim Antalya bölgesinde daha olmadı biliyorsun. İşte diğer şehirlerde var. Hı hı. Ee, ama orada da bir artış söz konusuydu. Hatta biz şu an e, LNG ve LPG kullanan tesisler var farklı farklı. İşte onlardan doğalgaza geçişi düşünüyoruz. Hı hı. İşte belli bir maliyet e, avantajına dolayı. Fakat Antalya'da henüz bu olanak yok. Ee, artı su var. Ee, şurada da benim bir dönemlerinde zamlar yapıldı. Ama yine belirttiğim bunun içerisinde en e, önemli konulardan biri elektrik. Tabi Erkan e, gündeminizin diğer konusuna e, geçmek istiyorum ben burada. Çevre ve Orman Bakalımız e, Reysel Erol'un yani 20.59 açılımı diyebileceğimiz e, bir konuyu gündeme getirmesi eskiden beri tartışılan bir konudur bu. Yani e, turistik merkezlerdeki eğlence e, saatlerinin, eğlence volümünün, şiddetinin diğer insanları rahatsız ettiğiyle ilgili olarak, bunlara bir düzenleme getirmesiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Dolayısıyla bu açıklama hani sektörden Turizm Bakanı başta olmak üzere, e, birçok e, yöneticiler de bu konuydu. Açıklamalar yaptı. Aslında açıklamalar bile çeliştir açıklamalar değil. Ancak e, bizim burada e, konuşmamız gereken konu Sözüm sektöründeki eğlence anlayışı, e, müzik, eğlence, işte bölgelerdeki bu yapılanma, e, eğlence, disco vesaire yapılanmanın e, ne oranda e, yerleşim verimleriyle itiste geçtiği, bunun planlan, planlanmadığı, burada neler yapılabilir oldu? İşte tartışmalara baktığım zaman Tartışma Bakanı'nın dün akşam bir televizyonda e, verdiği beyan işte vatandaşın düğünlerinden eczan sesine kadar uzanan saçma sapan bir yere gitti. Dolayısıyla... Sen ne diyorsun bu otelci olarak? Sık sık ve oteller biliyorsun birçok bölgede. Dolayısıyla bunların animasyonları, diskon, sesleri, müzikleri bazen birbirine karışıyor. Burada uyumuna sağlayacak olan kim sence? Nasıl yapılabilir bu soruna saçılabilir? Açıkçası bu konu biraz açıkçası günümüzün popülerizmine uygun bir konu oldu. Yani insanlar daha açıkçası bunda biraz şey yapmaya başladı. Bir takım popülist davranışlara girmeye başladı. Yani bu kadar tartışılacak bir konu da değil açıkçası bu. Çünkü bu çok basit ve net bir konu. Yani sigara içilmesi gerekiyor mu, içimmemesi gerekiyor mu gibi çok açık ve net bir konu kapalı mekanlarda. Hı hı. Şöyle değil. şimdi bir kesimin mutluluğu diğer kesimin mutsuzluğuna neden olmam bu. Hı -hı. Şimdi vatandaşımızın huzuru her şeyin başında gelir. Yani insanlar saat 12'de uyumak istiyorsa bunu rahat bir ortamda uyumalarını sağlamamız lazım. Burada sıkıntı. Eğer gidip siz açık hava olan bir diskoyu ya da ses, çok sesli müzik yapan açık alanlı bir yere gidip siz yerleşim merkezinin ortasına koyarsanız Hı -hı. ve siz buna e, işte belediye olarak ruhsatına iznini verirseniz zaten en büyük yanlış buradan başlıyor. Şimdi siz zaten bir sorun yaratmış oluyorsunuz. Şimdi bu sorunu yaratmak için bir çözüm koyuyorlar ortaya, işte 23.09. Bu başka bir soruna neden oluyor. Bu sefer işletmenin zararına olacağı durum ortaya çıkıyor. Zaten yanlışlar, zaten Türkiye'de en büyük sıkıntı bu. Yani plansız ve dengesiz gelişmenin getirdiği sıkıntılar şu an yaşıyoruz. Burada açıkçası çok not, net ve doğru olan bir şey var. Vatandaşın huzurunu bozmaması lazım. Yani i̇nsanlar saat 12'de uykuya gittiklerinde müzik sesiyle uyanmamalar lazım. Hı hı. Bunun mesela güzel bir örneği işte Antalya Dağra bölgesinde biliyorsunuz yan yana 18 tane otel var. Hı hı. Bizim ortak aldığımız bir karar var saat 12'den sonra müzik yayınını durduruyoruz. Ondan sonra her otelin kendi diskosu var. Eğlencelerine hı. devam etmek isteyen. Yani. İşte diskolarını içeride açık tutuyorlar. Zaten ses izolasyonu hı hı. gibi yani artık teknoloji konuşmanı da yere yok, her türlü olan var. Gidip orada eğlence devam ediyor. Ama çıkamadı müzik yapmıyoruz bizim otellerimizde bile saat 12'de yatağa giren misafirlerimizin sayısı o oldukça Çünkü dışarıda müzik yaparak içerideki insan rahatsız etmememiz lazım. Bu olması gereken nokta da bu. Şimdi bu işte turistik bölgelerde konu da bu noktada yani açık alanda disko'su varsa ve yanında yerleşim merkezi varsa hı hı. ve insanlar bundan rahatsızsa bir takım önlemlerin alınması lazım. Boyut dışında da öyle her yerde dedi de ama Türkiye'de bu neden böyle bir konu oluyor? Açıkçası anla biraz zorluk çekiyoruz. Ben de Antalya'ya ilk geldiğim yıllarda biliyorsun, Beach Park var, Beach Park'ta. Ee, o sahil işletmeleri diyelim nicheler diyorlar onlar, kıyı işletmeleri. Şimdi bu kıyı işletmeleri e, kendilerini tanıtmak müziklerini daha çok da yapması, sesleri çok açıyorlardı. Hani gün ortasında normal denize girip çıkarken bile bu seslerden yani iki işletmenin arasında kalmışsınız, biri işte Eminem çalıyor, biri Gaydır'ı bak Eminem çalıyor. Şimdi e, volumu yüksek, şimdi bunu hiç başka işletmesi zaman şikayet ettiğinizde evet bir desibel ölçümleri yapıyoruz şirket eğer yüksek sesle siz düşürtüyoruz. Sürekli bunlar yapılıyor deniyor ama uygulamada bak şimdi olmuyor. Hakikaten görevli geliyor, uyarıyor. Ben gözümde de gördüm. Müziğin sesi kısılıyor. Görevli gittikten sonra her şey normal oluyor. Uygulamada biraz kişilerin de alışkanlıklarının yarattığı sorunlar var. Yani kural, kaide, kanun yönetmelik olmasına rağmen e, bu seslere ölçülmesine rağmen e, hala bir bakan bile kalkıp bu görüntü ben de şikayetçiymiş, çok şikayet vesaire diyebiliyorsa o zaman biz şahıslı olarak da kişiler olarak da biraz kendimize bakmamız gerekiyor. Hani bir apartmanda komşulardan biri yüksek sesle müzik zaman bile sorunu çözemiyoruz bazen. Ee, biraz e, bu noktada incelikleri var mı seninle? O biraz da şey lazım yani ben sana demin söylediğim örnek çok önemli. İşte Antalya-Lara bölgesindeki örnek. Biz orada işletme yöneticileri olarak ortak aldığımız bir karar var hepimiz bunun doğru olduğuna da inanıyoruz 12'de kesiyoruz yani biz bunu çok rahatlıkla 18-20 işletme yapabiliyorsun yani diğer bölgelerde bunun yapılıyor olabilmesi lazım yani bir kere insanların bu işin haklı tarafını düşünmeleri lazım Hı -hı. yani biraz da belki de empati yapmak lazım yani o işten rahatsız olan kesimi de düşünmemiz lazım de Hı -hı. kendimizi onların yerine koyup yani biz onların yerinde olsak nasıl bir tepki gösterirdik ne yapardık onu düşünmeleri lazım ama yine dediğim gibi en azından şimdiye kadar olan olmuş Hı -hı. ondan sonra yapılacak yatırımlarda verilecek ruhsatlarda bu konuya dikkat edilmesi lazım. Beach Park'a ne dediğiniz gibi çok da Ama Beach Park yapılırken arkasında da koskoca duran 3 tane otel de var. Evet. Yani o otellerin bu işten nasıl olacaklarını düşünemedim hiç hiçbir kesin. Hı hı. Yani sıkıntı orada. Hı hı. Bunu çözmemiz lazım. Yani mesela bundan sonraki süreçte işte belki yapılacak yeni yatırımlarda getirilecek yeni uygulamalarla kanun hükmü kanun değişikliği ya da yönetmelik değişikliği en azından bu konunun da gündemde tutulması gerektiğini düşünmekteyim. bu yasak konusunda da açıkçası bu turizme eee ve çokイレşkilenmemekle bu işi politik yöne çekmemek gerekiyor bence. Mesela bakan yapmayacak. Yani bu zaten sonra bu işe uymazsanız kuralları diyor. Gene bir kapatabilecek yapmay diyor. <gülüyor> şey i̇şte yani bu işin şey olmaması lazım. Yani bir politika konusu olmaması lazım. Evet. Çünkü Doğru olan bir tarafı da var. Yani insanlar razı olmak. Doğru da rahatsız. Ee, sayın şimdi kısa bir ara daha verip e, son bir konumuz kaldı. Onu da alıp e, bugün sizlere belirleyeceğiz. <gülüyor> yoba 92.5 Acıya dolar gibi durmayalım. Kaybolmuş bir derin söz yükleri Füksüz, bağsız durmayalım. Vazgeçtiysen hep savraktan ben. Park Aquaelen ve Dolfinlentin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin aydınlık yüzü Frizin programı her Çarşamba saat 10'da Radyo Park'ta. Aquapark Aquaelen ve Dolfinlentin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin aydınlık yüzü Trizim programı devam ediyor. Sayın dinleyicilerimiz yeniden merhaba. Ee, yayınımızın son bölümüne girdik. Burada yılın ilk 5 ayı itibariyle e, kamu tarafından açıklanan turist girişleri sayılarından biraz bahsetmek istiyoruz. E, geçen yayınlarımızda e, iller bazında vermiştik bu 5 aylık e, rakamları. İller biraz önceden geliyor. Türkiye yine sonradan geliyor. Dolayısıyla e, 5 aylık e, ziyaretçi sayısına bastığımızda Türkiye'de 8 milyon geçilmiş. E, %10 civarında da bir artış var. Tabi e, Rakiplerimiz, Akdeniz, Çanam'daki rakiplerimiz İspanya, Yunanistan, İtalya gibi yerlere bakarsanız biz şu anda onlardan 5-6 kat daha fazla büyüme gösterir haldeyiz bu ay itibariyle. 5 ay itibariyle bakıldığında durum pozitif, olumlu. Tabii bu turist sayesindeki artışın önemli bir kısmı bu karasal gelişler dediğimiz işte Bulgaristan, Gürcistan, Suriye, Hatay, o dolaylılardan sağlandığını biz karayolu girişlerine baktığımızda görüyoruz yüzde 20 20 yaşan bir artış var karayolu girişlerinde. Öbür taraftan paket turun e, bizim aslında turizmle ilgilendiren paket tur girişlerinin e, yoğun olduğu havalimanlarına baktığınızda burada da yüzde 5-6 dolayında bir artış var. E, nispeten turist etnik artışımızın bu karayolu girişleri ile sağlandığını görüyoruz. Komşularımızdan sağlanan trafik olduğunu görüyoruz. Ee, şimdi Erkan tabi bu konuda yıllardır Türkiye'de hep e, bu turist sayısı açıklanır %10 artı 20 artı 50 artı diye övendir hatta biz el bu rakamlarla şaşırtıyoruz falan ama biz kendi içimize dönüp baktığımızda şaşırdığımız başka bir konuda var yani bu operasyonlar bize ne getiriyor ne getiriyor ee, otellerin turistliklerinin elbette belli oranlarda kar ettiklerini biliyoruz ama bu işten Türkiye ne kazanıyor diye baktığınızda işte resmi rakam 15 milyar dolarla 20 milyar dolar arasında değişiyor yıllık şimdi 30 milyona yakın 25-26 milyon turist çeken bir ülkede e, biz sence turist sayısını mı konuşmalıyız turizm gelirini konuşmalıyız yoksa bunların detayları da ne anlam ifade ettiğini bizim gerçek kaybımızın zararımızın veya kazancımızın ne olduğunu tartışmalıyız Tabii çok önemli bir konuya değindim. Yani bizim Türkiye'de hemen hemen herkesin turizm konusu gündeme geldiğinde e, konu hakkında fikri olan da açıkçası fikri olmayan da yaptığı bir yorum. İşte turist sayılarını konuşuyoruz ama turist gelirlerini konuşmuyoruz. İşte biz ucuz, ucuz turist geliyor Türkiye diye. Böyle çoksa veya bilgiden yokun acı yorumlar oluyor. Açıkçası ben bunları hep duyduğumda e, biraz da şey yapıyorum üzülüyorum çünkü Bunlar çok acımasız ve e, yargılı düşünceler olduğunu e, inanıyorum. Şimdi turist sayısını saymamız lazım. Yoksa turist gelirlerine bakmamız lazım konusu açıkçası bu yumurta tavuk hikayesi gibi bir şey. Yumurta mu tavuktan çıkar tavuk mu yumurtadan çıkar. Şimdi turist olmasa gelir olmaz. Gelir de turist geldiği için oluyor. Yani bu da bir, şey, bir nokta. Şimdi dünya turizm turist başı gelirde en yüksek ülke sen de bildiğin gibi Amerika Birleşik Devletleri işte onlarda bile kişi başı turist geliri ortalama 1700 dolar en son aldığım verilere göre Dünya Turizm Örgütü İşte bu Türkiye'de e, işte biraz da hesaplanma yöntemlerine göre 700 dolarla 800 dolar arasında bir şey gerçekleşiyor Fransa'nın turist geliri, kişi başı turist geliri bizimkinden daha büyük, sen de biliyorsun hı. yani çok ciddi anlamda dünyanın ilk ülkesi Fransa biliyorsun, 75 milyon hı hı. 2009 yılında turist ağırladık Şimdi bu tür tartışmalar biraz yersiz Yani Türkiye'nin var olduğu, sahip olduğu bir gerçek var. Tabii her şey dahili var, kitle turizmi var, butik otelciliği var. Yani şimdi ben Türkiye'de butik otelcileri yapacağım derseniz her bölgede bu çok... Açıkçası bilginen yoksun ee, bir şey olur, bir yorum olur. Yani, Türkiye'nin belli bölgeleri, birçok otel anlayışıyla işletme yapacağınız, bir bölgesi de kitlesel turizm yapacaksınız. Bu, bu işin vazgeçilmez gerçeği, nasıl İspanya bunu yapıyorsa, Yunanistan bunu yapsa, İtalya bunu yapıyorsa, biz de bunu yapıyoruz. Ve bundan kaynaklanan bir turist artışı var ve bir artan bundan da kaynaklanan bir gelir artışı var. Hı hı. Geçen sene biliyorsun turizm gelinemizde bir takım ge e gerileme yaşadık. Bu dünyada yaşandı zaten 2009 yılında. Tüm ülkelerle yaşanan bir gerilemeydi ve kriz yılında gelirin düşmesi kadar doğal yok. bir şey yok. Çok normal. Ama iyi giden bir sezonda da gelirin düştü daha o zaman problem var. Ona da. Ama Türkiye zaten öyle bir şey son dönemlerde hiç yaşamadı. Turist artışı anda çok ekstrem bir zaman var. Çünkü. Seni, seni Ama bu sene daha se sene bitince göreceksin gelir artışları yüksek olacak. Yani bu daha sezona yeni başladı. Yüksek sezonda Haziran verileri yan çıktı. Bizim konuştuğumuzda ilk beş aylık veriler. Ve köz dönemi turizm gelirlerinde de düşük olduğu ee, aşıklar. Önemli olan yüksek sezon. Bu sezonda göreceğiz. Yani turist artışının olması doğru olarak turist gelirlerini de arttıracaktır. Dolayısıyla lütfen bu yanlışın ya da bu e, ön yargının sininmesi noktasında e, biz dinen tüm kesimleri söyleyeceğim. Turist önemli değil, gelirler önemli demek biraz da şirası, hmm. sıkıntılı bir konu. Bizim turistlerin ihtiyacımız var. Bir de işi sadece ekonomik boyutta da bakmamak lazım. Hmm. Ne kadar fazla turist, Türk kültürünü, Türk doğasını, Türkiye'nin zenginliğini o kadar fazla insanın tanımasına katkıdan sağlamış bulunuyoruz. Bir de Türkiye imajını oluşturmaya çalışıyoruz. İşte yurt dışına gittiğinizde insanlar, hala bazı insanlar Türkiye çok farklı algılar Ama Türkiye geldiğinizde Türk, Türkiye'nin ne olduğu, Türk imajının ne olduğunu görüyorsunuz. Ve insanlar bu imajını değiştiriyorlar. Bir de işin bu boyutu var. Dolayısıyla belirtmek istediğim, turist geliri de önemli. Ve bizim 50 milyon turistlere ihtiyacımız var ileriki yıllardan. Sayın Nadi Bak ee, siyasiler birbirine randevu vermiyor ama biz size haftaya yine burada randevu veriyoruz. Ee, görüşmek üzere. Aynen. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Herkesin var bir hikayesi Gidenleri var, kalanları var hiç bitmeyen şikayetlerin, saranları var, yanamları var. Sıktır Mutluluğun paylaşmaya Acılarını örtelim Sana ait bütün senin bir özün Kimseyi görmüyor inancı ki gözüm Asla vazgeçmedim yemin ederim Arkasından hala verdiğim sözüm Aklına gelince o güzel yüzüm Yanımı katlıyor tatlı bir lüzum Aynı rüzgara durdu iki erken Aynı salkında ayrı iki lüzum Dolpinlerdin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin aydınlık yüzü freezing programı sona erdi. Aquapart, Aqualand ve Dolpinlerdin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin aydınlık yüzü freezing programı her çarşamba saat 10'da Radyo Bakta.